Nereye doğru? Cengiz Aktaş'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz, merhabalar. Ömer günaydın. Günaydın. Azre, Andre günaydın cümleten siz izle yani işlemişsinizdir muhakkak ama tekrarda her zaman fayda var. Bu Filistin'deki katliamın katliamın boyutuyla ilgili önemli bir makale yayınlandı biliyorsunuz. Evet. Lancet'te. Evet, evet. Evet, ondan da işledik ama çok öneminin ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Onun için bir tekrarlama da iyi yani olur. Her zaman bu bunları tekrarlamakta fayda var. Şimdi Filistinli e, karar vericiler, e, siyasetçiler zaten ölü sayısının yani e, e, katledilmiş Filistinli sayısının e, diyelim e, verilen rakamın çok üstünde olduğunu zaten söylüyordu. Evet. Şimdi bu e, haber niteliği taşıyan makale Lancet'te çıktı biliyorsunuz. Dünyanın en önemli e, tıp dergilerinden biri olan Lancet Ee, ölü e, katledilmiş Filistinli sayısını 186 bin olarak veriyor ve bu e, yani tutucu bir rakam olduğunu da söylüyor en az diyor yani. Yani sen ona 200 binde e, yani Gazze'nin e, nüfusunun %8'i neredeyse onuna tekabül ediyor bu bunu bir bir yerde tutalım yani mim koyalım unutmayalım. Buna çok önemli bir veriler, bilgiler ve Lancet yani işte Filistin muhibliği, dostluğu efendim taraftarlığıyla suçlanabilecek bir dergi değil yani bir, bir tıp dergisi sonuçta. Evet, çok itibarlı bir dergi. Bundan da biz bahsettik. Bir de ben izninizle bir şey ilave edeyim. Aylar Abi. aylar önce yani saldırılardan <gülüyor> Birkaç evet. ay geçtikten sonra Ralph Nader, Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. en büyük hak savunucularından, tüketici hakları savuncusu ve barış savuncusu çok önemli biri. O böyle bir tah tahmini olarak... Tabii. Zaten böyle çıkacak demişti, 800 tabii, tabii, bin tabii, tabii. demişti verilere dayanarak onu da tekrarladık. Yani, yani çok... herkes bunu söyleyip duruyordu, işte 40 bin falan gibi bir komik bir rakam telaffuz ediliyordu. Fakat özellikle Filistinliler bunun çok daha fazla olduğunu söylüyordu ve Nitekim farş oldu ortaya çıktı. Yani İsrail'in katliamının boyutu. Öğrenilmiş oldu artık bu rakamı kullanmak lazım yani. Evet, maalesef çok feci bir durum. Evet ve devam ediyor tabii yani bir es yani eskisi gibi değil. da saldıramadılar ama galiba şey bekliyor İsrail yani Trump'ın seçilmesini bekliyor. Ona da bir vakit var daha. O iş bitmiş değil maalesef. Öyle gözüküyor. Evet. evet. Bu gidişte de seçilecek herhalde e, Hazret. Evet, evet. Kesin gibi ee, gözüküyor. Evet. Ona da anladım. daha ileride değinme fırsatı bulacağımızı umut evet, ve doğru. temenni ediyorum. <gülüyor> maalesef, maalesef. Şimdi dün uzun uzun Fransa'yı konuştunuz. Fransa seçimlerini konuştunuz. Ee, ben o ayrıntılara tekrar girmeyeceğim tabi ama iki, iki önemli e, gözlem e, yapmak gerekiyor bu seçimlerle alakalı. Biliyorsunuz 1958 yılından beri 5. Cumhuriyet denilen bir sistem. E, De Gaulle'ün e, getirdiği bir sistem bu. E, yarı başkanlık e, rejimi veya sistemi. E, bu seçimle birlikte e, fiilen bu 1958'de e, başlayan e, 5. Cumhuriyet bitti aslında. Çünkü e, E, inisiyatif e, Cumhurbaşkanı'ndan çıktı tamamen parlamentoya geçti. Yani parlamentodan kim çıkarsa çıksın nasıl bir e, hükümet kurulursa kurulsun Fransa'da artık e, yani parlamentonun bir şekilde dediği olacak. Yani eskiden veya çoğu zaman öyle diyelim e, Cumhurbaşkanları'nın bir e, ya mutlak Ya da görece çoğunluğu olurdu parlamentoda ve ona göre tıkır tıkır idare ederdi. Zaten Macron da onu yapıyordu son döneminde. Yani mutlak çoğunluğu yoktu. 250 ile idare ediyordu. 289 olması gerekirken. Ve çok sıkıştığı zaman da bu kanun günde kararname tipi bir anayasasında Fransa'nın öyle bir madde vardır 49'a 3. Onu çakıyordu, onu kullanıyordu. Mesela bu emeklilik yasasını o şekilde geçirmişti. Onu kullanıyor. Ama bunun sonu o geldi artık, bitti. Yani e, yeniden e, böyle bir e, çoğunluk, e, görece çoğunluk dahi elde etmesi çok zor görünüyor. Yani bu, bu aslında her şerde bir hayır vardır derler. Yani bu yani iyi bir gelişme aslında. Yani çünkü e, Fransa bir nevi e, yani bu cumhurbaşkanlığı, Hele Macron gibi çok genç, deneyimsiz ve çok iddialı e, cumhurbaşkanlarına e, denk geldiği zaman bir nevi krallığa dönüşüyor yani. E, ve dönüşmüştü de zaten. Bir, bir şekilde bu bitti. Şimdi bununla bağlantılı olarak ikinci gözlemde e, Fransa e, hiç e, yani bu dönemde 58 anayasası döneminde 5. Cumhuriyet döneminde diyelim hiç alışık olmadığı bir yönetim biçimine doğru gidiyor. O da koalisyonlar. Yani bütün Avrupa'nın neredeyse bütün ülkelerinde yapılan ve illa benzer siyasi söylemlere sahip partilerden oluşmayan koalisyonlar. Bunun en tabii, mükemmel, gelişmiş, mütekamil örneği Almanya. Ee, ama başka yani Belçika'da da var, Danimarka'da var falan her yerde var ya aşağı yukarı bütün ülkelerde var, İtalya'da var. Ee, bir tek Fransa'da yoktu. Belki bir de İspanya'da yok. Ee, ama bu artık e, <gülüyor�> bu bursuz bu, mümkün değil. Yani koalisyon orta sol orta sağ en, en makulu o oraya doğru gidiyor galiba. E, bütün görüşmeler o yönde ilerliyor bir koalisyon hükümeti ve buna alışacak Fransızlar yani bu başka çaresi yok çünkü yani solun kendi başına hükümet kurması veya sağın kendi başına faşistler olmadan hükümet kurması mümkün değil. Dolayısıyla bu, bu, bu da bu da hayırlı bir şey aslında Çünkü koalisyon demek uzlaşmak demek yani bir orta yol bulmak demek ve e, zaten beklenti de o yani verilen oylar, Onu gösteriyor. Çünkü dün anlattınız işte, Ahmet de anlattı. Ee, e, yani sol seçmen e, yani hiç çekinmeden gitti e, sağdan gelen adaylara e, oy verdi. Evet, yani, şimdi, pek e, alışılmamış bir şeydi. İlginç bir taktik. Çok yoğun, çok yoğun verildi hem de. Evet. Yani öyle bir şeydi. Yani. Ve, ve, ve daha e, az miktarda da sağ seçmen gitti sol adaya oy verdi. Ama bu yani bu bir mesaj. Yani şeyin mesajı bu. <gülüyor> oy verenlerin, vatandaşların mesajı bu da ikinci gözlem fevkalade önemli gelişmeler bunlar. Bakalım ne olacak? Şimdi <gülüyor> pazartesiden bu yana harıl harıl görüşmeler sürüyor özellikle sol cenahta. Eee Ama e, herhalde e, Fransa'da hükümet kurulması e, bu şimdi yani yaz aylarında mümkün değil. E, zaten NATO zirvesi var biliyorsunuz. E, Macron o zirveye gidiyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. E, ardından olimpiyatlar başlıyor. Yani olimpiyatlar esnasında hükümet falan kurulmaz. E, dolayısıyla e, günlük işleri e, çıkartacak bir hükümet herhalde yani eski hükümet devam edecektir öyle anlaşılıyor. Ancak olimpiyatlardan sonra yani işte Ağustos ayı veya Eylül başında falan yeni bir hükümet yeni bir mimari ortaya çıkabilir Fransa'da öyle gözüküyor. Evet önemli bir değişim, de gelişimden değişimden bahsettin bu krallığa dönüşmüştü derken evet. ondan vazgeçildiği görülüyor ama tam aksi de Amerika Birleşik Devletleri'nde işte biraz önce sözünü ettiğimiz Trump'ın seçilmesi ki çok ya. büyük bir ihtimal haline geldi. E, yo, tamamen soysuzlaşmış, yozlaşmış e, şey, Amerika'nın yüksek mahkemesinin ya. kararıyla kral oldu artık. Yani krallık sistemine Tabii. geçiliyor Trump'la beraber. Bu şaka değil ya, espri de değil yani. Resmen. Bu, kraliyet, işte geçen hafta yani. izledi, işlediğimiz mesele bu ve yargı kendi elleriyle te, te, teslim etti e, yani bu kraliyet. Evet kraliyet. Başkanım. <gülüyor> şey çıktı yüksek ya. mahkemeden Ka kanunların üstünde bir evet. şey, hukukun üstünde bir kral gelecek. Yani Muafı ne yaparsa sor, sorumlu evet. olmayacak bu dünya tarihinde. Ancak kraliyetlerde, imparatorluklarda oh, görünen Hatta şey. yani işte ben geçen hafta da söyledim. Tekrar edeyim kraliyetin de ötesinde yani daha ulvi böyle neredeyse Allah katına yakın ha. Yani tövbe mutafurullah <gülüyor> değil mi? Evet. <gülüyor> Aynen öyle. Bunu daha çok konuşma fırsatı bulacağız öyle maalesef. Maalesef. <gülüyor> Şimdi geçen hafta sonu bu Haziran ayında e, cereyan eden ve e, Avrupa'yı allak bullak eden bu Avrupa parlamentosu seçimleri sonrasında e, parlamento başkanı seçildi biliyorsunuz. E, ondan sonra yeni e, komisyon başkanı tekrar seçildi Ursula von der Leyen. Ondan sonra Kayakallas Callas, eski e, Estonya e, Başbakanı, o e, dış ilişkilerden sorumlu e, komisyon başkan yardımcısı oldu. E, sosyalist e, bir başkanı var artık Avrupa Parlamentosu'nun ve klasik mutat gruplar tekrar kuruldular. Yani Avrupa Halkları Partisi. İPP. Ondan sonra sosyalist grup Yeşiller. Fakat bunlara ilaveten biliyorsunuz bir dünya e, irili ufaklı e, Avrupa karşıtı e, grup e, veya e, Avrupa vekili seçildi. Şimdi bunlar eskiden e, farklı gruplar içerisinde birleşirlerdi. Fakat son Seçimler sonrasında iki, e, iki büyük grup temayüz ediyor. E, kuruldu bunlar yani çünkü son gündü geçen hafta sonu. E, bu gruplardan bir, bir tanesi, e, bir bakayım adı e, Viktor Orban'ın e, kurduğu e, grup galiba. Vatanseverler. E, Sovereignty'de. Patriots, evet evet o. Vatan Patriots grubu. Ee, Bunu nasıl evet. de vatan bilir. sevmezler. <gülüyor> evet, tabi. Yalnız. Kaçınılmaz olarak o var. Yalnız şimdi, için, iş, işin içinde tabi Viktor Orban var. Geleceğim şimdi orada Macaristan'a da ayrıca e, bu eski Çek başbakanı Babiş var. E, e, Avusturya'nın meşhur aşırı sağcı eski bu Özgürlük Partisi var. Ee, ve ve ve e, kim var? Ee, Ulusal Birlik Partisi Fransa'nın. Rassemblement National. Peki Hı. bu grubun başkanı kim oldu Ömer? Victor Orban mı? Bardem. Özgür. Le Pen. Evet. On point. <gülüyor> bon point, on point. <gülüyor> yani her... Adam Fransa'nın başbakanı olamadı. Avrupa parlamentosundaki faşist grubun başkanı oldu. Nasıl? Evet çok Yakışır. Güzel. Yakışır. Bence, Genç bardella. Bence çok yakıştı. Evet. Yalnız bir, bir çok büyük bir handikapı var. Bu geçen dönemde Avrupa vekiliydi. Avrupa parlamentosunun adresini bulamamış 5 sene boyunca şimdi daha tecrübeli oldu bulur artık yani bir altına bir şey verirler herhalde bir araba bir falan onunla gider belki değil mi? evet diye düşünüyorum yani başka çağrı yok artık başkan oldu herif yani, şaka değil ondan sonra birinci büyük faşist grup bu Şimdi e, ikinci bir, bir, bir, bir, bir ikinci faşist grup daha var ya yani Avrupa karşıtı. E, bunlar, o, bu da Bulgarlardan İspanyollardan yine bir Macar grup var. O faşistin de faşisti. Tabii. Yani tabii. E, şeyden. O, o gerçek e, Nazi faşist. partisi bu, zaten. Evet, değil değil mi? Mi? Evet. Yo bigidiyoruz. Evet, Hazank Mozgalom. Yok. başka yeni bu. Öyle Mevzu. mi? ondan, ondan haberim tabii. yok. Ya, adı Mi Hazank. Mozgalom. Ya. Evet, Yok öyle. Özdeş'in Anladım. araştırmacı gazeteciliği bir anda <gülüyor> çöktü. <teklif. de>, <gülüyor> <gülüyor> Mazan Mozgalom. Çok önemli. Macar. Ondan sonra Slovak Cumhuriyeti hareketi var. SOS Romanya diye bir e, zırva var. Bir de Yunanistan'da Niki var. Niki Zafer Partisi. Hmm. Bir de bu Fransa'nın bir zemmuru vardı biliyorsunuz. Aa, hala tabii. duruyor ortalık. Evet, Bir de ova, bir de oradan bir birisi var. Ee, e, dolayısıyla ha bir de Polonya'dan Konfederasyon diye bir bir, bir heyet var. bunlarda bir ayrı grup kurmuş vaziyetteler. İkinci faşist grup. Yani adları gülüyorum ama bir, bir onların da böyle bir ne bileyim işte, Vatan millet Sakarya öyle bir adı var mı yani. Işte Sakarya kesin geçiyordur. <gülüyor> <gülüyor> Mesela, e, i̇ki grup yani, iki iki grup e, e, yani daha önce de vardılar da şimdi insan diyor ki ya niye birleşmiyorsunuz? Çünkü birleşseler. E, En az e, sosyalistler kadar belki daha bile kalabalık olacaklar. Ama bunların birleşmesi mümkün değil. Çünkü e, Ukrayna üzerinden çok ciddi anlaşmazlıkları var. Yani bunların kimisi Ukrayna'ya destek verelim kimisi asla Rusya'ya destek verelim diyen e, heyetler. E, e, bir de aralarında birbirlerine olan amansız düşmanlıklar var. Yani Macar faşistiyle Roman faşistini aynı partiye koymam mümkün değil. Çünkü varlık nedenleri de, e, <gülüyor> yani Romen'in <biliyor> Macarı <gülüyor> e, tabii, e, tabii, e, Türkiye... Macardan nefret etmesi. <gülüyor> e, Türkiye... Öbürgünden nefret etmesi. Az evet. evvel bahsettiniz ya Yunanistan'da da e, Zafer Partisi var diye. Türkiye'deki <gülüyor> partiyle kardeş parti olmaları gibi bir şey bu, bu yani. Düşünsenize. <gülüyor> E işte yani olacak şey mi? Yani hiç evet tabii. Yani dolayısıyla onlar öyle. Ve işte becere becereceği anca iki grup kurabildiler. Ha bir de tabii bir de bunların dışında kalan hiçbir gruba girmeyen veya istenmeyen e, partiler var. Mesela baktım bulamadım bu Meloni'nin yani İtalya Başbakanı'nın e, Avrupa parlamenteri olan e, vekilleri E, o hanlar hangi gruba girdi belli değil onu bulamadım daha ta, e, tam ama aradım Çünkü onların bu faşist gruplara girmeleri söz konusu değil e, Avrupa hemen e, Avrupa halkları yani sosyal e, Pardon Hristiyan Demokrat gruba girmeleri de mümkün değil istemiyorlar onu e, Çünkü yani çok ...faşizan söylemleri var diye... ...ortada kalmış olabilirler yani. Evet yani ben de <gülüyor> ufak bir... ...ilavede bulunayım yani... ...Avrupa Parlamentosu'nda... ...merkez sağcı EPP ve merkez... ...solcu sosyalistlerle... ...demokratların, SD'nin <gülüyor> ardından... ...üçüncü büyük grup haline gelen... ...vatanseverler işte senin anlattığın... ...Roma'da ligle... ...ittifak halinde olan İtalya Başbakanı... ...Giorgia Meloni'nin... ...liderliğindeki... E, Vakit evet. aşırı sağcı grup muhafazakarlarla reformcuları geride bıraktı diyor. Vatanseverler çökertmiş durumda. Meloni'nin grubu dördüncülüğe gerilemiş durumda yani. Ama gücünü... işte orada yok. kimse yok. Bir evet. dakika şimdi bu, bu Barbella'nın başına geçtiği grup üçüncü grup mu oldu diyorsun. Yok canım olmaz o kadar. E, vallahi şeyin haberi yok, böyle. Artı gerçekte. O kadar hekimleri yok. <gülüyor> Orban'la... Annesi yani. Evet de. çok şimdi ilginç. Şimdi bunların unutmamak lazım. Ben bununla ilgili bir birikimde bir makale yazdım ve Ağustos'ta aynı makale çıktı. Şimdi bu daha uzatmayalım bu, bu konuyu ama e, şimdi bu grupların e, bir özelliği var. Bunlar Avrupa parlamentosunda olmalarına rağmen bunlar Avrupa düşman. Yani bunlar Avrupa ile ilgili, Avrupa'nın gelişmesiyle, yürümesiyle ilgili, ya ilerlemesiyle ilgili, karar alınmasıyla, Avrupalı kararların alınmasıyla ilgili toplantılara zaten katılmıyorlar bile çoğu. Onları çünkü bunların derdi Avrupa falan değil, bilakis Avrupayı çökertmek. O yüzden yani bunların hiçbir ağırlığı yok. Yani bir, bir, bir şey bloke etmeleri falan da mümkün değil. Bir de bu e, aynı. Yani Türkiye'de ve diğer meclislerde olduğu gibi komisyonlar var biliyorsunuz uzman komisyonlar var işte dış ilişkiler komisyonu efendim bütçe komisyonu şu bu falan e bu komisyonların başkanlıklarını da elde edemiyorlar bunlar aralarında anlaşamadıkları için e, ve dolayısıyla yani aslında bir şey e, yani haşere haşere öyle diyelim yani Avrupa Avrupa konusunda en azından. Evet, durum bu. Şimdi bu minvalde <gülüyor> devam edelim. Bu Macaristan biliyorsunuz dönem başkanı oldu, özdeş bir Temmuz itibariyle. Harika. Biliyorsun, Avrupa Birliği'nin yani başkanı Orban. İşte o. Orban. Evet. Hun. Orban. Hun değil mi? Ve, <gülüyor> Soydaşlar diyorsunuz. <gülüyor> Urban. Evet, tabi, tabi, tabi. Hem şehri yani. <gülüyor> evet, Attila'yı. Talpra evet, evet. şarkısını çalarız belki sonra da. Belki Petöfüş Şandor'un ileride çalarız. Kalk Macar. <gülüyor> evet. Şimdi bu e, ilk yaptığı iş, uçağı atladı Moskova'ya gitti. İlk yani, ilk, yani böyle alay edercesine yani geriye kalan Avrupalılarla. Oradan da Kiev'e geçmiş galiba. Veya önce mi Kiev'e gitmiş her neyse. Oradan da Gene hiç yüzü kızarmadan Pekin'e gitti. Yani şimdi bir kere Avrupa Birliği adına böyle dış ilişkiler falan böyle bir şey yok. Yani çünkü Avrupa Birliği'nin ortak bir dış politikası yok. Ama bu tabii göze batıyor. Provokasyon ve işte yani dostlar alışverişte görsün diye. Bir de hem şey barış barış barış barış diyor. Ondan sonra ha, Sadece biliyorsun sadece o da değil şeye de katıldı. Türk devletleri teşkilatı zirvesine de katıldı. <gülüyor> İyi de o o Recep Tayyip Erdoğan katılmadı ama. Evet. Katılmadım maça... katıldı o da var fotoğrafda var. Ben maça Yok, gitti diye biliyorum. Yok Aslanay'a gitti sonra gitti maça Hepsi bütün tamamına kalmamıştır ama. Toplantı Aslana olmadı ki o toplantı Şuşa da oldu. Aa, doğru. Evet. Evet, evet, bir öncekini görmüşüm. Aa. Pardon, pardon. Aa, hemen ona baktım şimdi. da bir yandan. <gülüyor> Gitti mi diye Orban. Cengiz böyle. Geçen işte, yıl gitmiş pardon. Gazi <gülüyor> bugün, bugün, bugün. bugün çok olur mu? Şeyi kaba özdeşte değil yahu. <gülüyor> ee, çünkü bu Türkiye cumhuriyetler halklar, ahaliler ne seçti o harıl yani. Dedim evet. size dünyanın geleceği oradan geçiyor. <gülüyor> Aa, siz de şimdi yahu. Şimdi e, yalnız burada tabii çok diğer taraftan yani gülüyoruz, alay ediyoruz falan ama yani bir de çok acıklı bir şey var. yani A, Bu ya Macaristan Başbakanı'nın koştura koştura gittiği memleket 1956 senesinde memleketini e, işgal eden, yakıp yıkan, mahveden e, Rusya'nın e, halefi olan, şey, Sovyetler Birliği'nin halefi olan Rusya'ya. Yani bu hakikaten yani bu bu bu, bu utanç verici bir şey. Evet, yani macarl ben Macarlar adına utanıyorum onu söylemek. Macarlar istiyorum. muazzam kayıp vermişler. Evet çok iyi hatırlıyoruz 1956 durumunu. Tabii, evet. ee, şey çok bir de şarkı çalacağız bir de Sudan konusu vardı değil mi konusunda? Bununla ilgili Macarlarla ilgili kısaca bir bilgi vereyim. Şimdi bu dönem başkanlığı başladı fakat Avrupa e, Birliği e, talimatnamelerinde Bir imkan var, çok zırvalayan dönem başkanlığı olursa bu, o 6 aylık dönemi 3 e, e, aya indirebiliyorlar. Şimdi hmm. arkadan gelen e, Polonya normal olarak 1 e, Ocak 2025'te başlayacak ama onun dönem başkanlığını 1 Eylül'e çekelim diyen e, ülkeler var ve oy çokluğuyla alınıyor bu karar. Bakalım belki... Hmm. <gülüyor> Yani o gitti i̇lginç. Pekin'de falan kalabilir yani. <gülüyor> Çok ilginç. <gülüyor> Hikaye bu. Sudan'ı unutmayalım. Sudan feci durumda giderek daha kötü oluyor. Yani hep aklımızın bir köşesinde kalsın. 14 milyon insan açlık sınırında. Bunun 5 milyonu yani hemen vefat etme sınırında. Ve Darfur, işte birkaç sene önce, on sene, küs10 küsür sene önce daha bile fazla olduğu gibi yine bir soy kırımla karşı karşı. Evet, çok feci. Yani 14 bölgenin tam bir kıtlık içinde, evet, tabii, kıtlık evet, tehlikesi feci. içinde olduğunu birleşmiş Milletler açıklamış. Yani çok feci bir durum var. Aşırı açlıktan kırılanlar, onlardan da bahsedeceğiz. Evet, bitirirken Tamamdır. sana seçtiğimiz şarkı eğer beğenirsen sunalım Peki. istiyoruz. Bugün kraliyetten bahsettik ya ee, şimdi bizim bu radyo günleri oldu bir şey, bir şey çeşit işte evet, Rütük kararıyla birlikte, Rütü kararı birlikte sık sık yani sabah açık gazetede sürekli olarak e, radyo şarkıları ve açık gazetenin içinde yapılmış şarkılardan oluşan harika şarkılar var 16, Aa, ...Nisan'da 2014'te... De... bir armağan bu... ...çok e, teşekkür ederim... E, ...oradan e, Merve Selamet'in hazırladığı er, Ergin... ...Bin Yıldız'da yapılmış şeylerden bir tanesini seçtik... ...adı... ...Kraliyet Maymunu... <gülüyor> ...hazır Maymun'dan bahsetmişken... Harika. ...ve e, Merve Selamet'in sözleri... ...Müzikte Magic Ball Studios'dan... ...Solisli Fatih Özacun... ...Sözleri de şöyle geliyor... Perşembenin Aha. gelişi çarşambadan bellidir. Gündemin maddeleri çoktur belki 50'dir. Yemen'de drone uçar, sivil insan avı var. Işit çıktı yollara başını aldı dolar diye gidiyor. Açık <gülüyor> gazeteden tamam kaynak açık gazete sözlerinden. <gülüyor> <gülüyor> Avrupa Parlamentosu soykırım varmış dedi. Karıştı tüm Türkiye kızgın sesler yükseldi. İşsizlik rekor kırdı. Döviz de tavan yaptı diye gidiyor. <gülüyor> Ah benim Peki. güzel ülkem yarın iyi haber ister. Perşembe biterken umut cumayı bekler diye de bitiyor işte. Ah bir tek perşembeye denk gelmemişiz. <gülüyor> <gülüyor> sağ olsun. Gerisi tamamen. <gülüyor> Hepsi sağ olsunlar. Peki, çok için. teşekkürler. Cengiz Teşekkür görüşmek üzere hoşça. Kalın. Görüşmek üzere. Çok üzere hoşça kalın.